<gülüyor> İslam alenidir. Yani dışta zahir olması gerekir. Kişi Müslümanlığını İslam'ını ishar etmek zorunda. İslam alenidir. İman kalpledir. Evet. Yani bu zahirinde e, İslam'ın şekline girmiş ama gerçekten bunu İslam'ı benimseyerek İslam'ı itkandı benimseyerek mi yapmış Allah'a iman nasıldır? Peygamber'e iman nasıldır? Meleklere iman nasıldır? Bu kalpte olan bir şey. Kalpte gelişen bir şey. Ama aleni olarak İslam'ın şekline kişi bürünmek zorundadır. Takva ise buradadır diyor. Ciğerlerini gösteriyor. Ah ciğerler, Göğsünü gösteriyor. Tabii takva ciğerlerdedir. Kalp. Allah Resulü'nün göğsü namazdayken tencereye fokurlaması gibi kaynardı. Ciğerlerdedir takva. Merhamet de ciğerlerdedir. Takva da ciğerlerdedir. Kalpteki özellik var mı? Kalp, kalp imanın yuvası. Yani iman kalptedir. Haklı Akleden şey kalptir. İtikat kalptedir yani. Beyin yani Beyin olarak, değil. Beyinle alakalı, beyinle şey alakalı bir şey yok. Zaten yani şey akıl kalptedir. kalptedir. Şimdi dolayısıyla e, İslam'ın aleyhinde yapılan bütün çalışmalarda bu aslında İslam'ı yok etmişlerdir. Yani sözde Müslüman geçinen toplumlarda İslam'ı yok etmişler. Zahiren İslam yok ki. İslam olmayınca iman olmaz. İslam'ın zahirini kaldırmışlar bizde. Müslümanlar İslam üzere değil. Erkekler de değil, kadınlar da değil. Görüntü olarak bir şey yok. İslam yok o zaman. Evet. İnsanlar, Ama yani, şimdi, evet, insanlar diyorlar ki işte biz La İlâle Allah, Muammar Resulah diyorlar. Biz Allah ve Peygamberine iman ediyoruz namaz kılıyorlar. İslam'ın bazı amellerini yapıyorlar. Biz de dünya hükmü bakımından işte la ilahe illallah muammanın Resulullah diyen insanlar bunlar diyoruz. Zahirlerine göre öyle davranıyoruz. Ama inanmıyoruz biz bunlara Müslümanlıklar. Yani. Ben inanmıyorum şahsen. İslam'ın şekline girmeyen bir insan ben Müslümanım demesine ben inanmıyorum. Ne kadar namaz kılarsa hakkında olsun. Aynen. İlla o şeyi yapacak yani. Şimdi o bunlar Bunlar taviz verin, verilemez olan temel prensiplerdir esasında. İslam'ın şekli. O zaman İslam şartından işte beş şartı var. 32 faz falan var. Bunlardan daha önemli gibi bir şey o zaman. E, tabii, ki, tabii ki. La ilahe illallah gereği bu. Martı Şimdi işin esası şey. is, La ilahe illallah sözü velave la ve berayı gerektirir. Doğru mu? Evet. Yani Allah için sevmek, Allah için yakın olmak, Allah için Nefret etmek, Allah için uzaklaşmak. Doğru mu? Evet. La ilahe illallahın şartlarından birisidir bu. Evet. Şimdi Allah'ı, Resul'ünü, salih kulları seven bir insan onlara yakın olmak zorundadır. Ve Allah'ın düşmanlarından, fasıklardan, kafirlerden, müşriklerden teberrü etmek, uzaklaşmak zorundadır. Bu a priori dediğimiz, yani Herhangi bir düşünce gerektirmeden, üzerinde böyle derin düşünmeyi gerektirmeden bir anda herkesin bilmesi gereken bir şey esasında. Allah için yakın olmak, Allah için uzaklaşmak. Ve hicreti mesela şirkten tevbe edip tevhide dönmenin, İslam'a dönmenin şartı olarak zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Böyle bir kimse adam müşklerin diyarında hicret etmeye imkanı var ama buna rağmen müşklerin arasında Müslümanların yanına hicret etmiyor. Bunun tevbesini Allah kabul etmez diyor. Net söylüyor Allah Resulü bunu. Neden? Vela ve bera. Çünkü la ilahe illallah şartı. Şimdi Müslümanların arasına girme. Yani düşün. Allah Resulü'nün hayatta olduğunu düşün. Ashabıyla bir topluluk içerisinde ve sen ben Müslüman oldum diyorsun. Hicret etmek istiyorsun Allah Resulü'nün yanına. Evet. Şu sıfatta hicret edebilir misin? Kabul edileceğini düşünür müsün? Edilmez o zaman. Bak onu geçtik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a 10 kişilik bir heyet geliyor biat etmeye. İşte Müslüman olacaklar. 9 tanesinin biatını alıyor, bir tanesini almıyor. Uzak yoldan gelmiş. daha memleketinden çıkmış gelmiş. Eski zamanda yolculuk şimdi kolay ya, da değil. Bir hafta 10 gün sürüyordu. Böyle 10 kişi içerisinde adam İslam için Allah Resulü'ne Müslüman olmak için biat edip Müslüman olmak için gelmiş. Biatını almıyor. Allah Resulü onun biatını niye almadı? Evet. Boynunda diyor muska gibi bir şey var. O boyunda olduğu sürece o müşriktir, diyor. Onda kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Ta ki o onu atıp da tevbe etmelikçe Müslümanlık kabul etmiyor. Zaman, görüntü olarak İslam üzere. Çünkü Zahir Yani kafirlerin kıyafetleri üzere değil ki zaten. Adi bin Hatip Müslüman oluyor. İlk önce Allah Resulü aleyhisselatü vesselam davetini yaptığı zaman kaçıyor. Heristiyenlere Hristiyan oluyor Adi bin Hatip. Onların arasında yaşıyor. Sonra Müslüman oluyor, geliyor. Geldiği günün ertesi günü boynunda bir haç olduğu halde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevbe suresi 30 bin rayetini okuyor. İşte onlar rahiplerini, hahamlarını ve Meryem oğlu, Mesih Allah'ın dışında Rabler edindiler. Evet. O boynundaki putu çıkar et, at ey Adi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E Allah Resulü onlar işte onlara secde etmiyorlardı, ibadet etmiyorlardı ki diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onların helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram saymıyorlar mıydı? Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal sayıdıklarını onlara itaat etmiyorlar mıydı? Evet diyor. İşte onların ibadetleri budur diyor. Hadiste asıl delil getirdiğimiz kısım neresi? Boynunda haç var. Ee, bu, bunun şeyini bilmiyor, sembolik manasını e, tasavvur edemiyor diye İbn Hatim yani. çünkü semavi dinler var müşrik Araplar var. Dolayısıyla Hristiyanlardan aldığı şeyler aslında Müşrik Araplar'da muhalif şeyler olduğu için ve Semavi dinine gelenlere İsa Aleyhisselam'la gelenlerden zannettiği için uygun zannettiği için bunda bir sakınca görmüyor. <gülüyor> Allah Resulü kabul etmiyor boynundaki put onu çıkarak diyor. Evet. Yani zahirde İslam'ın e, sembollerine, şekline uymak en öncelikli farzlardandır. İslam'ın sembolleri o zaman sarık sakal. Yani Müslümana benzemek. Müslümler Kafirlerden benzemek teberri yok. etmek. Şimdi sen Allah Resulünü seviyorsan ona benzemeye çalışsın. Salilere benzemeye çalışsın. Ve müşriklere benzemekten nefret etmen gerekir. Kişi, Enes Malık radıyallahu anh'dan gelen divayette, kişi şu üç şeyi e, bulmadan, kendinde bulmadan iman tadına alamaz diyor. Bunlardan birisi Allah kendisini şirkten kurtardıktan sonra, şirkten veya küfürden kurtardıktan sonra sanki ateşe atılıyor ondan nefret edecek, evet. ona dönmekte, şirk veya küfre dönmekte. Şirkten ve küfürden ve onun ehlinden böyle nefret etmedikçe kişi imana erişemiyor. Müşrikler ancak bir necistir diyor ayet. Biz necis olarak gördüğümüz müşriklere benzemeyi hoş göremeyiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu zahire o kadar önem veriyordu ki İbn Abbas Radyoğlu'na şöyle diyor bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir vahiy ile bildirilmediği sürece kitapsız müşrik Araplara benzemektense ehli kitap olan Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyi tercih ederdi. Vahiy gelmediği sürece. Ama vahiy geldiği zaman Yahudilere, Hristiyanlara da mukarebedir derdi. Saç tarama şeklinde bile diyor bak. Saç tarama şeklinde bile. Yani kafirlere bile benzeme de bir ölçü var. Yani bir şey yapacaksın ya kitapsız kafirlere benzeyeceksin, ya kitabeli kafirlere benzeceksin. Bunun dışına çıkma yok. Yani yaptığın işte mesela sağ mı yatıracaksın ortadan mı ayıracaksın saçları böyle bir mesele de Birini yaptığın zaman kitapsız müşriklerine benziyorsun, diğerini yaptığın zaman kitap eline benziyorsun. Böyle bir durumda Allah Resulü kendisine vahiy gelmez sürece kitap eline benzemeyi tercih ederdi. Bak kafirlere benzemede bile şekil olarak böyle bir e, gözetim var. Hristiyanların inciliğinde. Hristiyanlara, yani. Yahudi ve Hristiyanlara. Onların kitabını Onların zaten. uygulamalarına. Niye? Çünkü onlar semavi bir din üzeredirler. Haktan bir şey olabilir diye. Ama Allah Resulüne vahiy gelir, o hak üzere değildir diye kitapsız kafirlere benzemek uğruna bile olsa Allah'tan gelen vahye uymak esastır bundan. Dolayısıyla biz bugün aynı şeye muhatapsız. Hakkında kitaptan ve sünnetten delil bulunan bir şeyde isterse kitapsızlara benzemiş olalım. Mesela diyorlar ki sizin sakalınız komünistlerin sakalı diyor. Bizi ilgilendirmez. Bu Allah Resulü'nün emri. Allah'ın emri, Resulü'nün emri yani. Sakal işte serlesi bırakmak. Biz vahye uyuyoruz. Ama mesela diyorlar ki işte sarık sarıyorsunuz, tarikatçılar da sarıyor. Müşriklere benzemeyin diyor. Bak. Allah Resulü evet, aleyhissalatü vesselam sarık sarmış mı? Sarmış. sarmış. Müşrikler de sarıyor muydu? Yani sarıyordu. sarıyordu. Allah Resulü kitap eline benzeyip kitapsız müşriklere muhalefeti öncelemesine rağmen bu sarığı sarıyorsa demek ki bunun vahiden bir aslı var. Doğru. Peygamber Efendimiz sarığı sarmış mı? E tabii ki. Mekke'nin fethi günü Mifer'inin üzerine sarıyor hatta. Mifer'inin üzeri mi? üzerine siyah bir sarık sarıyor. Abdurrahman bin Af radıyallahu elihî elçi olarak gönderinde onun sarık sarba şeklini beğenmiyor. Kendi eliyle bizzat çözüp kendi sarıyor? Bir karışta sarık atıyor böyle sar, ey af bu daha güzeldir diyor. Yani e, sarık terk edilebilecek Hı. bir şey olsaydı Allah Resulü kitapsız müşriklere muhalefet için bunu terk ederdi. O zaman sarığı takacaksın. Yani. Tabii, bu İslam'ın İslam bir şeyidir. Yani. Takmazsak? Yani bizim Neden mesela Putkafa Kemal sarığı yasakladı? Tekkelerin hepsini kapatırken Beddaşi ve Mevlevi tekkelerine neden özel önem gösterdi, onları övdü? Neden? Sebebi? Düşün. O zaman şey, Kur'an'ın kendisi muhalif olmak için yaptı. E, tabii ki. Neden sarık veya buna benzer şeyler yasaklanıyor? Adam, bakın, İslam'la mücadele demek, İslam'ın zahiri şekliyle, mücadeleyle olur. Adamlar İslam'la o şekliyle mücadele ettiler. Bir düşmanları celayet Rumi gibileri neden önemsiyorlar? Kafirler de dahil övüyorlar. Çünkü İslam'ın e, şekliyle alakası yok celayet Rumi'nin Ruh üzerine yoğunlaşmıştır. İşte ahlakın iyi olsun falan filan. İslam'ın zahiri hükümleri hiç önemsizdir celayet Rumi'nin tebliğinde. Hı. Bu yüzden Hı. hatta şey bile, mesela işte, genel evden çıkan kadın Rabialar, Rabialar diye övdüğünü görürsün. Niye böyle diyorsun? Rabialar yani, rabiyalar, yani İslam'ın zahid bir kadını olarak seleften övlen bir kadın, zahid bir kadın, yani Allah dostu olarak bilinen bir kadın, o genel evden çıkan kadınlar Rabia'lar, Rabia'lar diye övüyor. Niye böyle diyorsun dediklerinde, bunlar olmasa insanlar işte namuslu kadınlara musallat olur diyor. Böyle de bir gerekçesi var. Yani İslam'ın zahirini ortadan yok eden unsurlardan birisi, Cevettin Rumi, ikonu. Bu yüzden Celalettin Rumi'yi tarikatçılara, tarikatlara en büyük düşman yapanlar da el üstünde tutuyor. Tabii o da tamamen manevi çıkar meselesi de var. Ortada artık, artık. İslam'la mücadele var artık. ve bunun arkasında iblis var. Bir gün Atatürk'ü çıkarır karşısına, bir gün Tayyip'i çıkarır, öbür gün FETÖ'yü çıkarır. Trump'ı çıkarır, Berkin'i çıkarır. Bu e, kuklaları, iblisin kuklaları hep değişir ama mücadele hep İslam'a karşı, İslam'ın şekline karşıdır. Çünkü iblis biliyor. İslam'ı önce nasıl, imanı nasıl şey yaparsın? Bizim kardeşi işte maske takmadığı için karakola götürmüşler. Orada açık saçık bir kadın şey diyormuş. İşte ben senden davacıyım. İşte sizin yüzünüzde işte maske takmıyorsunuz falan filan. Ben de senden rahatsızım demiş. Senin kılık kıyafetin ne demiş. Ben senden daha çok Müslümanım diyor. Tabii tartışılmaz zaten canım. Şimdi bak, anlatabildim mi? İslam ve iman kavramlarının nasıl alt üst edilişi. Bak bugün tekfircilerin problemi de bu kavramlarla ilgilidir. Bu gavurların problemi de böyle. İblis arkadan çok çetin çalışıyor. Bu sarmamak. Sistemli çalışıyor, uzun soluklu çalışıyor. Ama e, bu konudaki kuklaları değişiklik arz eder. Yani. Bir de şey var hocam işte senin yüzünden diyor dinden soğuyordun diyor. Böyle bir laf da var falan. Böyle Bazılarını dinlen soğutmak da güzel bir şey. <gülüyor> İyi de yapmıyor ki ya. Yani. Tamamen uyan birisi de söylese bu lafı gene eyvallah diyeceksin yani. Bazılarını, bazılarını de, dinden soğutmak da imandan yani. Bazılar dinden soğusun, öyle münafıklar, İslamdan soğusun yani, uzaklaşsın. Zadara demem esadına. Evet, evet. İslam'a evet. olabilir, evet. Çünkü e, İslam insanların keyfine göre şekillenen bir şey değil demek ki bu adam, kafasına göre şekillendirebileceği bir din arıyor. Evet. Hevasına dokunmayan bir din istiyor. Tabii o insan. Bu çıkana daha bir geliyor. Yani elinde yetki olsa, fetva yetkisi falan olsa önüne geçemezsin bölüllerini? Zaten bölüleri söz sahibi oldu işte. Aynen öyle Adam gidiyor tavuk mesela. Kurban kesilir diyor falan filan diyor. Oradan başka şeyler atlıyor. İşte tesettür diye bir şey yok Kuranda falan filan oluyor ondan sonra tabii onların çoğu atıyor. Bazı böyle konuşanlar da zaten Allah gösteriyor şahsını da Keşke birileri bunu bu bölelerin zamanda İslam'dan solsaydı da böyle hocalık makamına falan gelmeseydi böyleleri. Yani açık kafir olsaydı da herkes bilseydi. İslam'ın içine giren kafirlerden olmasaydı. İçeriden bozan kafirlerden olmasaydı. Değişik geldi. Ben hiç şöyle tahmin etmedim hocam bu virüs olayında işte hani Bulaşma olayı falan işte böyle böyle Erhan bu iş oldu ya Tamamen böyle insandan insana işte Ne bileyim tükürüğünden olabilir, temasından olabilir, havletinden olabilir diye bulaşırdı bulaşır diye düşünüyorduk yani açıkçası Erhan Öğren abi bu iş çıktığı için hiç şey yapmadı. Tasdik etmedi ya var, var ya Öyle bir şey ya, yani hastalık bulaşma sözü nebiher hatıyorsanız mütevatir yollarla sabit bir hadis. Yani Buhari Müslim'de 8-10 yerde geçiyor farklı, farklı insana bulaşmadan dair. Tabii, hiçbir sana. şey hiçbir şeye hastalık bulaşıcı yani değildir lafız kendi böyle. O diyor uğurdretiyor geçeyim diye şey. Bilmiyordum ben böyle bir şey ama bunu da öğrenmiş olduk en azından. Hmm. Evet, dumanlar altı oldu, dersin. Selam ben. Aleyküm selam. Selam <gülüyor> Sarma hiç mi yok hocam? Bunlar biraz daha çok kötü ediyor ya. Sarma var ya. Sarma şu şeycileri satıyor hocam. Şimdi yeni, yeni çıktı ya da karşı bakkallarda şey, sigaracılar çıktı, teker şapçılar. Onlar <gülüyor> kendini sarıyor makinede de sarıyorlar Hı. onlar. Yasak olur. Onu şey. yiyemiyorsun onlar. Şunu yattak sakar şimdi. Şimdi Bazen kendim alıp da tütünü falan seçip kendim yaptığımda tutturduğum oluyor da hmm. Geneli boğazını rahatsız ediyor. Gıcık yapıyor. Bir de alışması lazım. Sigara değişmesi çok şey yapıyor yani. Arkadaşlar. Belli bir sigaraya alıştığın zaman o... Bırak değil canım. Yani Değiştirdiğin <gülüyor> zaman kıcık yapıyor. Yani